Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz yine muhtememler Peygamber hayatına devam edelim inşallah İnşallah Bugün özellikle Tebbet suresiyle ile Ta suresinin sebebi nüzülleri birde iniş sebepleri İslam'ın iki dönemi var biliyorsunuz Mekke dönemi Medine dönemi Mekke dönemi tamamen baştan başa baskı zulümle geçen bir dönüm Müslümanlar aleyhine olarak tabi Allah Allah'a böyle dilemesi bu, bu şekilde eğer İslam yine yayılışında insanlara bir yara sağlasaydı birdenbire dünya olarak insanlar buna koşuşurlardı dünya yararı için tabi o din devam etmez söner muhteremler sönerdi bence. Allah'ın bu şekilde dilemi takdiri ihlaslı kişiler imanlı kişiler böyle sisiliyorlar önce davet tabi gizliydi İslam'da Allah'ın dilemiyle o şekildeydi sonra ikinci döneme geçildi Mevlam buyurdu Fasla bimâ tu'umer Ya Hâbi Ebbim emrolunduğun görevi bu görevi açıkça yap Mevlam buyurdu o zaman tabi iş daha zorlaştı peygamber eşim sonra Mevlam buyurdu peygamberimize Hâbi Ebbim Muhammed'in en yakın akrabaların da İndar eyler, Onunla azabıyla korktu öyle buyurdu. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazretleri dedi ki Ya Ali Bir dedi yemek hazırlayalım. Safa tepesi inşallah dedi. Allah'ın emriyle akrabalarıya davet edeceğiz buyurdu. Hazretleri evden getirdi yani hazır yemeği getirdi oraya. Biraz süt getirdi oraya. Ve peygamber haber verdi. Yakın akrabalarına haber verildi. Fakat e, korona bildirilmedi. Yalnız burada bir akraba toplantısı var diye öyle bildirildi. davet edildi. Toplandılar. Peygamber diyor ki buyurun önce onlara. Önce yemek yiyin. Baktılar. Baktılar. Bir tabak yemek yalnız ortada. Aşkırı kırk kişi gelmiş oraya. Ortada bir tabak yemek. Tabi gülüştüler. Ya Muhammed sen bizi yemeye davet diyorsun. Bunu kim yiyecek? E, buyurun bakalım öyle. Yetmezse arkası geri inşallah. Önce Peygamber başladı. Besmele ile. Hepsi doydular, doydular, doydular. Tıkafı doydular. Ama bitiremedikten bir tabak yemeye tabii. Böyle bir mucize önce gördüler. Sıra geldi şimdi süt içilmesine. O da bir toprak tasla süt. Abi yemek ediler. Mekke sıcak yer. Harata bastı bunları. Şimdi su yerine süt içecekler. E Kimi yeter bu? Bu işin bakalım. Tabi o da işçiler Yine arttı. Sarı ayaklı peygamber aleyhisselam adetleri dedi ki amcaoğulları işte dayıoğulları şunlar bunlar onlar hitap etti beni nasıl biliyorsunuz yani bir yalancı mıyım haşa sahtekar mıyım ne, nasıl biliyorsunuz beni haşa derler Muhammed'ül Emin her açıdan güvenilir bir kişisin ve peygamber onlara e şöyle bir de soru yöneltti eğer de desem ki Safa tepesinin hemen arkasında düşman var size saldırmak üzere. İnanır mısınız? İnanırız. O halde Rabbim bana dedi, peygamberlik verdi. Bana Rabbim emri verdi. Sizi burada İslam'a davet etmek işin Önünüzde de bir tehlike vardı peygamberimiz. Bir mahşer günü var. Allah hepimizi öldürecek. Yeniretecek, Allah Tabi bir ara toplayacak bir hesap günü var, mahşer günü mahkeme kibrası var. Ondan sonra da cehennem de var, cennet de var. Diye Peygamber bunlara tabi Peygamber dili ile öyle bir hal ile anlattı Peygamber bunlara. Fakat tabi imandan nasibi olmayan kişi bakınız. Peygamber de ona davet et, daveti yapsa, bir etkilemiyor onu. Hemen Ebu Leheb denen amcası hem de. Asıl ismi Abdülüzzah. Asıl ismi, öyleydi. O hemen bir gazaba geldi. Öfkeye ayağa kalktı. Ellerde bir taş aldı. taşı kalır peygambe doğru. Şöyle dedi. Haza deavtena sen bizi bunun için mi çağırdın buraya? Fakat çok bağırarak, sesin tutup böyle hiddetle bağırarak, e, sen bizi buraya bunun için mi çağırdın diye, eli kaldırdı, taş atmadık peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hemen tabi, Cevr-i geldi, ama atamadı taşı, taş eline yapıştı. Atamadı taşı, be, taş eline yapıştı. Hemen Zevr-i Asya'nın geldi, işte orada, o gün o anda Savat tepesinde Tebbet ida orada Nazi oldu geldi. Allah taala buyurur surede tabi anlamını çok kısa geçeceğim çünkü üzerine durursak bir ayda bitmez aslında geniş bir şeyin anlamı. Allah buyurdu ki Sibillah Tebbet ida Ebi leheb Tebbet burada inşa edilir, emir anlamında helak olsun, kurusun, helak olsun. Ne? Yeda ebilheb, ebilhebin Ebi, leheb. ebi iki eli helak olsun, kurusun. Bu arada tabi elinden nedir? Kendisi. İşte bir kural vardır İlmi Arapçada. Zikül bas iradeti kül denir. Bir parça zikrolunur ama ondan kül amaçlandır. Mesela der ki biri filanın gözünü gördüm. E kendisini görmedin mi? Gördü ama o anda amaç o kişinin gözüdür. Mevlam burada böyle buyurdu. Ebuliye dönen o kafir eliyle taş alıp Allah Resulü atmaya kalkışı için böyle buyurdu. Hem elham buyurdu iki eli de helak olsun kurusun. Ve tebbe ve derhal helak oldu. Onda mı? Sor olacak yani böyle olacak. Ama Allah'ın hükmünde, Allah'ın takdirinde artık o helak oldu artık. Değişmez ayet Kerime çünkü. Yani ona iman nasip olmayacak bak, olmayacak. Ve tebbe ve fiyazı bu helak oldu. Ma. Ağ ne anhumalığı ve makseb ona malı bir fayda vermedi. Hangi malı babadan kalan malı, çok mal kalan babasından ve <gülüyor> makseb kendi kazandığı da üzerine çok kendi kazandığı çok zengindi, bekimiklerime de çok zengindi ve lambi fayda vermedi, vermeyecek yani. Siyasılan <gülüyor> da seyyasla ileride atılacak. Nereye? Naren ateşe, cehenneme. Nasıl ateş? Öyle ateş ki yani sıfat geliyor burada arada. ذَا <gülüyor> alevli. Alev sahibi. Allah korusun öyle ateş olacak ki onun ateşi bakın muhteremler. Ebu Leheb cehennemde yanarken yanarken etrafın sürekli alevi kaplacak etrafın böyle bir daha cehennemde yalnızlık ses çekecek orada böylece derin insan yanarayken e, cehennem ateş yanıyorlar ızdırap çekiyorlar ama birbirini görebilecekler Bu etrafını bir alev koyu bir alev bu etrafını çevirir alacak bunu bunun içine kalacak öyle yanacak böyle daha acı olacak alevi Yalnız o mu? Vem Mere'si müresi de. Mer kim abinin kaba diyeceğim karısı mıdır emler? Çünkü onu hanımşeyini ona layık görmiyor o kelimeyi de. Karısı diyorum orada. Veran buyurdu. Vem karısı da, o da aynı onu gibi azap görecek. Hamal etel hatab ve odun hamalı olduğu halde, fi <gülüyor> ciddiha cidd boyunda boyunda vardır. <hablüm> min <messed> Habil min mesed. Habil demektir. Mesed de hurma yapılan ip. Böyle olduğu halde. Neden Mevlam böyle buyurdu? Karısı için. Odun hamalı, odun hamalı ve boynu da ip olduğu halde. Onun karısı da Peygamber'in hamısı yenge Peygamber Peygamber'in. İsmi de Ümmü Cemil. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi kendisi. Ebu Lef, Peygamberimize ne kadar düşmansa, o da onda aşağı değil mi düşmanlıkta kadın oldu Aleyhım dediler. Gidermiş çöylere, çöl dikenleri vardır. Çivi gibi iri olur, yani kolay kolay yanmaz, kırılmaz. Bir deve, deve yorumlar böyle. Yani Allah'ın yaratmış deveyi, devenin damana bir şey olmuyor o dikenler kardeşim. Dev onu yer, deve dikendenler hatta onu derler. Bu Karısı ümmi cimden o melun gidermiş, onları kesermiş kökünde kesermiş, onu ipe bağlayıp sütüne vurup onu getirmiş geceleri Peygamberi e geçiyor, dökermiş onlara, dökermiş Peygamberi. Peygamberimiz gece namaz çıktığı zamanlar ayağına bastın da incinsin diye Peygamberi. Peki Ebu İleyhisselat'ın ne oluştu? Şey? Bir de kısa bakalım şimdi. Elham buyurdu, helak olacak o. Oldu. Allah katında iman nasip olmayacak ve cenni yanacak. Nasıl helak oldu? Bedir Harbi'ne gidemedi Ebu İleyhisselat'ın kafir. Bedir Harbi'ne. Mekke mükerreme değdi o. Bedir halbine gidemedi, katılamadı ama biraz rahatsızdı, keyfi yerine değildi ama ne yaptı? Yerine adam tutup parayla onu gönderdi, Müslümanlara savaşsın diye. Yani giden müşrik ordusu Mekke'den, kendi katılamadığı için üzüldü biraz da yaşlıydı da, adam tutup parayla onu yere gönderdi Bedir'e. Tabi Bedir'e Mekke'den giden ordu Ebu Cehil'in başkanlığında elhamdülillah e, mağlup oldular hatta hizmete oldular yani bozu oradalar. o duruma geldiler şimdi Mekke'de bulunan müşrikler erkeği kadını hep tabi merak ediyor gözleri kulakları yolda o zaman haberleşme kolay değil hemen haber gelmiyor durumda olduğunu hep gözü kulakları yollarda acaba ne oldu acaba onlara göre bizim kazandı diyorlar, peygamber kazandı acaba derlerken, bir gün oturmuş Ebu Leheb sabah erkenden, yanında amcasının, Hazreti Abbas'ın hanımı, o da yanında, bir de Hazreti Abbas'ın kölesi, üç oturmuşlar, bahtılar Belir'e giden müşriklerden, biri geliyor, biri geliyor ama, bitkin bir hazretinde yanlaya başlı şap, üstü başı yırtılmış kanların içerisinde bir kim bale geliyor Ebu hep karşıdan gelen Ebu Süfyan bin Haris ama başka bir Süfyan yani bağırdı, Ebu Süfyan ne oldu? Savaştı kim kim kazandı? o gelen müşrik zor cevap verdi kaybettik, kaybettik kaybetti, ona kazandılar Ebu ayağa kalktı, dayanamıyor çıldıracak, nasıl kaybettiniz bak bir baksınız Üstün silahlarınız sizin vardı. Nasıl kaybettiniz? Ah dedi. Öyle dedi varlık var ki dedi. Yer arasında <gülüyor> altara bilmiş Yürüm yürü iri korkuş dedi böyle. Onları görünce dedi. Zaten biz savaşı kaybettik bize böyle dedi. O anda Hazret Abbas'ın kölesi. Müslümanmış da. O mübarek zat. Fakat korkudan İslam'ı gizliyormuş. Şimdi gelen kişi Altar üzerinde, iri varlıklar deyince, bu elinde olmadan ağızdan kaşırdı. Onlar melektir onlar dedi. Onlar metre deyince, Ebu İle zaten çıldırmış, savaş kazanmış. Kalktı onu bir vurdu. Sus sen diye, onu bir tekat vurdu. Tabi köle, karşı gelemedi ona, hem biraz zayıfmış da, yere düştü, yıkıldı. Azrın kanadı onu o vurunca bu defa Hazd Abbas'ın hanımı Ebu de tabi yengesi oluyor şimdi Hazd Abbas hanımaya kalktı eline bir çadır kazığını aldı nasıl sen benim kölebe vurursun dedi Ebu Lebe'nin başı bir kazık vurdu vurdu başına şimdi Ebu Lebe tabi etrafı gördüler de başına kazık vuruldu başı bayağı yarıldı da ama karşı yengesi Hazd Abbas'tan korktu etraftan çekindi Kadını el kaldıramadı ama içine attı. Kahretti bu şekillerle. Bu bir kahır. Bunun da öteşinden bir de Bediyesi sar kaybedildi. Onun da kahrı, onun da içini sindiremedi. Var şimdi sindiremeyenler. O da içini sindiremedi. Aradan yedi gün geçti ancak o kadar yaşadı ama bakın nasıl geberdi, geberişi. O zaman Araplar arasında bir hastalık vardı. Cid hastalığı. Bütün bedeni kapsayan bir şişlik olurdu, kabarcık olurdu. Bu delini patlayıp akardı bunlar. Bundan çok ka kadar bek halkı bundan geç hasıl diye. bu hasta yakandı böyle. Bütün bedeni kapsadığı kırmızı kabarcıklar, kaşıntılar, bunlar patıllar, pisu akma falan başladı, yatamıyor böyle. ızdırabın sancısı şeyleri Fakat bir de bunun ötesinde Yanına kimse sokulamıyor. Hastalık geçer diye. Evladı yanına sokulamıyor. Ve geberdi. Böyle bağıra bağıra geber tek başına. Geberdi. Geberdi ama evde kaldı şimdi. Kimse onun cihanı sağlayıp gömemiyorlar. Korkuyorlar. Hastalık geçer diye. Üç gün kaldı. Mekke gibi bir yerde. Cenaze. Üç gün kaldı. Zaten o hastalık pokuğu veren pis bir hastalık. Bir de üç günde o Mekke Sizan'da muazzam başladı kokmaya eğer komşu rahatsız olurlar gitti Hazreti Atike'ye tekrar halı sabah oldu onun kardeş oluyor ama dediler Atike'ye bak Ebu i İbni buna sahip çıkmıyor Şükrü buna sahip çık bak bu kokma başladı bu ağır kokuyor bu dört tane zenci buldular Mekke'ye gelmiş garip dört zenci buldular onlara para verdiler onlar bunu aldılar Kenan tutup böyle su yükleyeyim bir bezona koydular, bir çukur açtılar, oraya gittiler, sonra oğullara mezaren başlığına, babalarını gömecekler. Nasıl gömdüler ama? Dört tane zenci, Ebu Leibin o pis naaşını, mesela kenara koydular, çocukları eline birer uzun sıra kaldılar, ve sürüp iterek, babalarını çukura attılar böyle. İşte bakımlı sürenler, Mevlam buyurdu ya, ve tebe bak, Allah katında, İlmi ilahide helak oldu böyle. Allah'ın gazımı uğradı böylece. Bu da dünyadaki bunun sonu belli oldu. Tabi yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yani evet ki hafta konusu geçtiği halde galiba. Dünya günü ile hafta bir parası günleri sabahtan ateşi azıcık bir serinleyecek. Seriniyor böyle. Mezanda şimdi böyle. Hafif hafif ateşi böyle seriniyor. Bir de parmağı hafif bir geliyor. Birkaç zamanda geliyor böylece. Neden tabi soruldu kendisi rüyada soruldu kendisine? Peygamberimizin doğum haberi verilince o zaman sevinmişti adamınlar. O sevindiği için. Bir de haber veren kölesi Cari Hazı Süvey Bey'i azat etmişti. Ona süt ver demişti peygamberimize. Onun hürmetine dünya günüyle haftada bir parası günleri ateşi bir an artık Kaç dakika süre bilmiyorsa onu. ateşi alev devam ama. alev yine var, ama serin. Sen gölge olacak böylece. İşte ya parmandan soğuk tatlı bir birkaç damla su böyle geliyor, onu bir emecek, oh diyecek, arkadan tablosu da kesilecek, atege kızacak bir şekilde böylece. Şimdi, Ebu cihil şey, Ebu denen kafir, yani amcası, aleyi lan diyeceğiz. Bu şekilde peygamberimize hakaret etti. Safa tepesinde hanımı Emmi Cemil ha haş hanım demeyeyimler, karısı diyeyim hanım ona. O da hakaret peygamberimize. Ama yetimler bununla. Ebu Leyd iki oğlu vardı Ebu Leyd'in. Bakın Allah'ın tadına bakın müdremler. Peygamberimizin iki kızı Ebu Leyd iki oğluna nikahlanmış. O dönemde Arabistan'da şöyle bir usul vardı o dönemde. Daha kız çocukların çoğu daha küçük çocukken bile onları, babalar nikahlardı babaları. Tabi Peygamber Aleyhisselam adetleri İslam'dan önce Peygamberimiz de tabi henüz Kur'an peygamberimiz gelmedi. Peygamberimiz de o, o zaman uyarak Peygamberimizde iki kızını. Peygamberimizde dört zaten kızı vardı. En büyüğü Hz Zeynep'ti. O anda o evliydi. Kurası Ebu'l-Astır kurası. İkinci kızı Halep-i Rukaiye. Üçü Ümmü Gürsüm. Peygamberimiz büyük, İkinci Rukaiye kızı peygamberimiz Ebu ebinin büyük oğlu Udbeye dikalanmış. Ama daha vermemiş. küçük taşırık kıza. İkinci kızı Üçüncü kızı Ümmü Gürsüm. Onda peygamberimiz ebul ikinci oğlu Muthebe'ye dikalanmış. Kıza da peygamber evinde vermemiş Ebu Lep iki onu çağırdı gelin bakalım buraya geldiler ben o Muhammed'e düşmanım onu öldürme amaçlıyorum ben onun kızlarını geri olarak istemiyorum o dönüşü istemiyorum onlara bohşayın emir verdi o zaman da emirler kesindi baba emir verdi mi yerine gelirdi o zamanlar hemen büyük oğlu Utbe or hemen başladı tamam ben de Rukiye'yi boşadım boş bende ikinci oğlu Uteybe o da boşadı, boşadı ama bakın ikinci oğlu Uteybe o da Peygamber kızını boşadı ama hıncını alamadı bakın hıncını alamadı oradan koştu geldi peygamber yanına geldi dedi ki ya Muhammed sen, benim babam sana düşman annem sana düşman ben de sana düşmanım senin dinine, kitabına ben düşmanım dedi. Senin kızını boşadım, ben istemiyorum onu. Peki istemiyorum tamam. boşadın tamam oldu. Peygamberimiz atıldı. Peygamber bari tuttu yakasın bak muhtemelen böylece. Böyle çiçekli yırttı be peygamber yakasını böylece. Parçadı böylece. Parçaladı. Tabi peygamberimiz bu dünyaya kavga etmeye gelmemiş. Tebliğe gelmiş. Peygamber baktı ki artık onda imanları hiç yok onda. Peygamberimiz Ya Rabbi seçten peygamberimiz. Ya Rabbi bir canavarını bunun başından beri eriyor. Hakkına gelsin bir canavarın var. Vakti. O da duydu ama bela. Gitti. Oradan gitti ama içine bir korku geldi. Ya bunun duası, ben duası kabul olursa şimdi şey. Kısa bir zaman sonra da öyle durum oldu ki, bu tebe denen kafir, Şam'a gitme mevcut kaldı ticaret için. Şam'a giderken yolda, tabi mola veriyor geceleri, uyuyacaklar. Dedi ki arkadaşlar, arkadaşlar Muhammed bana beddua etti. İçinde korku var. Sanki bana bir şey olacak. İlle beni koruyun. Tamam kolay dediler. Herkes deve üstüne uyuyorlar ama. Öyle mola vermişler, kısa mola vermişler. Bunu ortaya aldılar. Büyük kafirlere, deve kafirlere. etrafın diğerleri çevrediler. Ortaya aldılar bunu. Sana bir gelmez dediler. Tam böyle uykuya dağılmak üzereyken bunlar bir çöl aslanı geldi. Diğer develere bakma diğer develere. Doğru bunun devesine geldi. O çekti aşağı aldı pençesiyle aşağı aldı. Yere yatırdı on böyle. Onu parçadı parçadı böyle paramparça etti böyle. Paramparça etti. Çekti gitti muhtemelen başına böyle şey. O diyor ki ben bakarım, bu şekilde böyle şey. <gülüyor> Şimdi orada tabi peygamber akrabarını davet etti. Ama icabet eden yani imana gelen tabi orada çok az oldu. Artık Mekke'ye mükerremede amanslı bir savaş başladı. Ebu Hep, Ebu Jih, Utbeler, Şeybeler şunlar bunlar muazzam İslam'a karşı savaştalar. Bir gün toplandı bunlar müşriklerin büyükleri akılları güya. Toplanıp bir araya. Derler ki bu işte de böyle olmaz dediler. Bunları tatlığa bağlayalım dediler şimdi. Peki ne yapalım? Bundan bir akıl babaları vardı. Ve'nin bir muğire diye. Ebu dayısı. Çok zengin, yaşlı, çok geçmiş, hakikaten çok biliyormuş, akıllıymış. Dediler ki ne yapalım acaba? Buna bir şarap olalım. Ne olacak? Şu dedi. Tabi zamanın aklı eğmiyor maneviyata. Nedir peygam? Bilmiyor mu bunu tabii ben? Dediler. Dedi ki bu o Muhammed de bu işi boşuna yapmaz dedi bakınız. O yetim doğdu, yetim kaldı, yetim büyüdü, fakir büyüdü. zamanlarla yılda dünyada bir şey göremedi. Her şimdi evlendikten sonra bir şey görmüşse de kendi malı sayılmaz. Biz dedi aramızda mal toplayalım, para toplayalım. Yani mal dedi işte develer şunlar bunlar parat aranı toplayalım bunları buna verelim bunun gözü para mallı doysun ikincisi dedi bunun hanımı biraz yaşlı kendisinden yaşlı hanımı belki genç hanımda gözü vardır ama ellerimde durum yok da bu şekilde ona teklif edelim dedi Mekke mükerremede istediği kız ona verelim iki üçüncüsü biraz belki on dedi bir riyasette, yani liderlikte belki bir gözü vardır. Onun için Mekke-i e lider yapalım. Mekke'nin baştan geçirelim onu. O da bu işi bıraksın. Yani peygamber olsun bıraksın dediler. Karar böyle bu şekilde. Ebu Talib'e geldiler. Peygamber amcası. Neler ya Ebu Talib. Durum böyle böyle. Mekke-i e bir düşmanlık çıktı aramızda. Bölücülük oldu. Bak senin yeni muhabbet peygamber davasından bulunuyor bir düşündük bunun dedi belki malda gözü vardır anlatırlar bunları Ebu Talep tabu da henüz de imana gelmediği için ona da bu cazibe geliyor bu tektif böylece mal topluyor verecekler altın, gümüş verecekler işte evlendirecekler lider olacak ona cazibe geldi. Bir çağırayım bakayım yeni Muhammed'in mi de ona tektibinizi aktarayım bakayım peygamın çağırdı peygamın geldi Dedi ki bak yeğenim, evladım Muhammed'in dedi. Bak böyle bir ekip Sen de bu peygamberi davasından dedi bak. Ne kadar istersen sana mal verecekler. Yani bağ, bahçe, ev, deme verecekler. Ne kadar istersen altın güvenlik para verecekler. İstediğin genç kızı sana verecekler. Sen şu işçiğim de. Onu verecekler sana. Seni buraya meklilir yapacaklar. Sen muşa vazgeç. Peygamberimiz gelden tam yaş geldi amca. Onlar peygamberliğin ne olduğunu bilemiyor amca. Onlar her şeye maddeli ölçü hesapların maddeyi madde şartı onlar. Onlar maddete size inemiyor amca. Bir elime güneşi verseler, diğer elime ayı verseler, yere gök arasına bir taht kursalar. Değil benim Mekke'ye, dünyaya şu kanepe benim Sultan yapsalar ben bu yol alamazdım amcemin Tabii bu durum olmadı. Nübüvvetin beşinci yılında, tabii peki hayatından öyle bir damılar hatırlı müşteriler, yani o gün günleri bir Hatırladım inşallah. Yani hiç olmazsa hayalen, kalben, ruhan o Mekke'den gidelim inşallah. Onların çektiğini biz görelim. Yani İslam nasıl geldi? Nasıl çekti onlar? Bence. Hicretten sonra hicri diye tarih verilirdi. Hicretin 5'liği, 3'ün yılı diye. Ondan önce de nüvvetin 3'ün yılı diye tarih verilirdi. İşte nüvvetin beşinci yılı geldi. Ama Mekke mükerrmede aşırı baskı, zulüm var Müslümanlara. O kadar aşırı baskı ki Müslümanlar namaz ancak gizli kılınamaz Müslümanlar. Kimi çöllere gidiyor, kim Bahne'ye gidiyor. Acı görmez Müslümanlar. Bazıları dayanamadı Müslümanlar bu baskıya. Geller yar sül Allah. Aşırı delilere baskı altındayız. Çarşaya gidiyoruz. hakare sövme sayma saymaz, saldırı. Evimizde namaz kılabiliyor, evimizde basıyorlar. Böyle yapıyorlar. Yarın izin verirsen bize dediler. Biz de Mekke'den çıkalım, bir siz edelim. Peygamber şey durdu. Ona tabi Rabbim izin verdi. Peygamber onlara parmağını gösterdi. Hapişistan'ı. Oraya gidin dedim oraya gidin oranın hükümdarı adildir buyurdu Habeş kralı Necaşi asıl ismi Asame peyemeli onun hakkında buyurdu oranın hükümdarı yani Asame adildir oraya gidin buyurdu ve ilk Hicret Mekîm-i oldu gerçekten çok aday davrandı onlara iyi muamele yaptı hatta sonra kendi Müslüman oldu Tavukuna girmiyormuş muhtemelenler. Elhamdülillah hatta ağladı öfenece. Pek kısa şey haber mi inşallah? Aslame bunların bir gün. Habeş kralı. Topumuz bunlar bir gün. Bunlar soruyor. İşinizde o peygambere en yakın hanginiz sizin nesil bir olarak soruyor? hangi ona daha yakınsınız akraba olarak işinizde? Hazreti Cafer bin Tayyar. Bin Ebi Talip. Hasan abisi yani. Onu gösterdiler bunun amca dediler. Peki ona sordu. O peygamberim diyen o zat kişi senin işte ne söylüyor ne okuyor sizlere? O da adı Caferde orada çok böyle tabi ihlasıyla o sesiyle Yasin okudu orada. Bir enzübe enzübe seni çekti. Tabi sahabenin ilk sahabeler sabıkın evveli bunlar böylece. Şey. İmanın zirvesinde bunlar. bereket makarının üstünde bunlar. Ruhsal bir halde, o grubat yerlerinde öyle okudu ki Yasin'in şerifi aslame ağlama, hataylamadı, ağlama başladı böyle. Böyle hüngürü hün ağladı muhterem Ağladı ve imana geldi orada böyle. İmana geldi orada Hicret'in altında geçiyor şimdi. Altıncına geçiyor muhteremler. Bu altıncı yılın başlarında bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmuştu Safa tepesinin yanında. Biliyorsunuz Safa tepesi vardı Mekke'de. Orada say yapılır. O zaman arada tabi boşluk vardı. O tepe daha yüksekti. O zaman daha yüksekti. Şimdi dolduruluş araları kısa kaldı şimdi. Ne ekmeyse Peygamber o çok söyle Peygamber o tepeyi. Aleyhisselam Hazretleri Efendisi. O tepeyi yani oraya gidenler mütevelli, o Safa Tepe'si biraz sevilsinler orada, işte Allah mütevelli. Yani Peygamberimizin sevdiği bir tepe, Safa Tepe'si bence. Oturmuştu da Peygamber bir gün orada Ali Şamadetleri, Ebu Ciheli geçerken Peygamberimizi gördü. Gidiyor, yoluna gidiyor. Ama yoldan döndü bakınız, yoldan döndü. Ne? Peygamberimize hakaret yapmak üzere döndü. Peygamberimiz'e yaklaştığı, peygamberimiz'e bayağı hakaret peygamberi. Bağırma, çağırma, şey yapma hatta bir evet peygamber yüzüne kanatlı peygamberimizden böylece. O şekilde. Tabi peygamberimiz onunla kavga dedi. Peygamber'in görevi tebliğe. Benim öyle buyuruyor. Habibimiz sen tebliğe ile gerçen karışma evlam buyuruyor. O kadar. O kavga gelmedi. Peygamberimiz sabredi, cevap vermedi ona. Bir genç kız cariye o yanında bunu olayı görmüş. O günde Hazreti Hamza Peygamber amcası ama Peygamber az büyük kendisi Hazreti Hamza da Mekke'de Ağır olan kişiydi. Bilhassa Kılıç Savaşı'nda Mekke'de bir tanemiş Kılıç Harbi'nde. Öyle savaşmış kendisi. Kahraman, pehlivan, sözü geçer Şehriç olan kişi Hazreti Hamza Henüz emişse olmamış kendisi de. O gün o da avdaymış. Hava giderken bakıyor bir geyik, çölgeyi hem peşine düşüyor derken okunyeye takıyor tam böyle nisra alıyor, vuracak. Vuracak. Geyik bağırıyor, ey Hamza beni vuracağına git yeğeni Muhammed'i kurtarsan e Ebu Curel, ne yaptı bak diyor. Bir sarsıyor Allah Allah. Hiç tabi görememem böyle bir şey böyle. Hemen okunyeye koyuyor, geri dönüyor. Tam kabe yakın gelince o genç kız cariye. Yani cariye köle kız, genç kız. O çıktı önüne. Ya Hamza kaçan tavşan ben de kovalarım. Bak kız şimdi ben de kovalarım. sen bak Ebu Cehil yeni yeğenim Allah'ın bugün. onu hakkını alsan sen. Korusana yeğenini. İyice tabi etkendi şimdi. Bir de Geyti olayı gördü. Kız söyleyince doğru Ebu Cehil aradı, buldu. Sen misin benim yeğenim hakaret eden Ebu Ceyl'e daha cevap vermesine beklemeden yayını çıkardı. Yayını bir hilal şeklinde çelikten oluyor. O yayının böyle tersi böyle, kuru tarafından böyle Ebu Ceyl'in başına vurdu. Ebu Ceyl'in başına bayağı yardı böyle. Bayağı yardı böyle. Kan başladı. Tabi yanda yardımcıları var ya bu de. Her sapıklığın mutlaka bir yardımcısı olur. Ona kalkmak istedirler. Ebu Ceym daletti, oturun oturun, oturun dedi yanındakilere. Hamza haklı dedi, olsun haklı oldu böyle dedi. Hamza mıca gitti. Lütfi Ebu eğer siz de bir daire dedi, arada büyük arabede olacak idi böyle, çarpma olacaktı böyle. Hamza ağır bir kişi, savaşçı kişi, ayrıca arkası çok kuvvetli Kureyş kabilesi. Arada büyük bir savaş çıkar dedi, işlerini çıkar dedi. O senede hiç olmazsın dedi. Bir de bize kızıp da şey olmasın neydi? Hastamız tabi bu şey bu şey yırıldıktan sonra yani peygamberimiz yeğenimin intikamını aldım diye böyle gönlü biraz tatmin olarak peygamberimizin evine gitti. Peygamber oturmuş, tabi peygamberimiz gülmez muhtemelen her mekketen peygamberin işte. Zaten hep öyle geçiyor böyle işte. Gülemedi dünyada böyle şey. Işte. Vakti oturmuş mazun gene yüzü filan çizilir falan gitti, ya Muhammed, yeğenim Muhammed, üzülme bal durum böyle böyle ben Ebu Cennet'in başına baktım, yardım bak, dayay kanlıymış onun başına yardım seni intikam aldım ondan, üzülme sen peygamber hiç böyle değişmedi, genel üzü peygamber ya Muhammed daha ne yapma bak ben intikamını aldım döndü baktizine amca Allah Teala bunları görebiliyor bu işle bile kalmayacak. Bir mahşer ve ahiret de var belki. O işle kalacak o. Eğer sen beni mi istiyorsan amca gel kelime şahate getir amca. Amca Müslüman ol. Kurtul o cehennemden amca. İslam'a çalış. Zaten o an haslamıza işçi ona tam İslam'a yatışmış böylece. Yani manen o hele gelmiş peki ya Muhammed dedi Müslüman hocam dedi. Hem orada Kerim-i getirdi, tam samimiyetle getirdi, getirdi, era Müslüman oldu muhtemelenler. 39. Müslüman Hasan muhtemelenler. Hasan muhtemelen Müslüman olduğu gibi bu arada, öyle bir heraldi ki Allah'ın varlığı birliği böyle. Yani zaten sahabenin her biri olacağı sahabeler böylece. Bir tek kelime tevhid bir kelime-i şahit onlara yeterli oluyor böyle işte. Bütün perde yırtılıyor böyle. Retafetler çalışıyor. ardından bütün perdere kalkıyorlar. Tam imanları kemağa eriyor böyle işte. Yani Allah tam biliyor öyle. Öyle geliyorlar. Öyle imana coştu. Oradan çıktı. Yine Kabe yanına geldi. Ebu Celle orada. Bak Ebu Cehil dedi. Baktı. Önce kelime getirdi. Ben Müslüman oldum dedi. Ondan sonra herkese gizliyorlardı. İlk o açıklamadı, İslam'a açıklamadı böyle. Açıkladı. Bundan sonra kim yan bakarsa, karşıda Hamza'nın kılıcı vardı böyle şey. Tabi ses çıkamadı kendisine. Öyle bir imanı tadını aldı ki, davet peygamberi bir yeğeni onun böyle. Biliyor ama, peygamberimizi ayda yola bir görürdü karşından karşıya, o kadar yeterdi. Akrabalık ile o kadar akrabalık bağı. Ama şimdi, peygamberden ayrılamıyor artık böylece. O mali tadı aldı. Bak peygamberden gelen füyüzat ilahi böyle tatlı, feyizli, ruhsal zevkler mesle oldu böyle. Cennet-i Tahşim'e ulaştı. Ayrılamıyor aradan. Ama tabi iş şimdi değişti muhtemelenler. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması ile birlikte Mekke müşki arasında bir panik havası ulaştı şimdi. Derler ki bak derler Hamza Müslüman oldu dediler. Yarın işte Fener olur, Fiyar Müslüman olursa dediler. Bunlar dediler Mekke'ye hakim olurlar. He, rejim tehlikeye girer dediler. Putları yıkılır dediler bunlar bu sefer. Ne yapalım? Buna bir önlem alalım bakalım. Toplanış şimdi. Onların toplayıp önlem kararlı bir yer vardı. Benim nedvene bir evleri vardı. Aslında güzel bir masaya yapılmış zamanında ama... Tabi sıra sapıtılmış amacından toplandılar burada. Şimdi karar verecekler. Ne yapalım? Buna bir çare bulun dediler. Efendim şimdi Muhammed'e şöyle bir şey yapalım biri. bu Cehil başkan ama kafir. Cehenneme baş olacak cehennem muhtemeliler. Bu başkan. Olmaz. O en son karar verildi. Muhammed'i öldürelim. Hep böyle öldürelim dediler. İttifada karar verildi. Öldürürsün. Ama kim öldürecek? Kim öldürecek? Kim ortaya çıkamıyor ama şimdi. çıkamıyor? Çünkü Arap'a arasında muazzam bir kan davası bir şey var. Henüz daha İslam'a gelmeyen Haşim oğulları da eğer Peygamber öldürülürse mutlaka bu kan davasına girip karışacaklar. İşte muazzam büyüyecek. Mekke'deki kalmayacak yani böyle. O duruma gelecek. Hele kim katil olup öldürürse Önce onun bütün soyu soku gidecek Yani öyle bir durum var Kan davası dönüşünce Ebu ayakta Tabalı çıkmıyor ortaya mı öldürün diye kafir şu Bakınıyor Kim çıkacak kim çıkacak Teş yok Başta bu Cehil ödül koymuyor ortaya Kim bu işi yaparsa Şu kadar deve Şu kadar altın şu kadar gümüş benden yürü çıktım Benden de şu kadar deve bu kadar altın Doğru benden bu kadar, benden bu kadar muazzam mebla böyle. Muazzam bir şey büyüdü. Kim bunu yaparsa Hazreti Ömer, o da oradaymış. O da o toplantıda kara alma yerinde. O anda, o anda müşrik. Hazreti Ömer de o da Ebu Cil aşağıya demiş İslam düşmanında o anda. Yani Ebu Cil yakınmış İslam düşmanlığında onun da böyle. O durumda, o da oradaymış. Derken Hasember ayağa kalktı çok otorite, onurlu, gür bir sesi var mı böylece. Bu işi ancak Hatta Bolu Ömer yapar, dedi. Hem bir alkış oturduğu orada böyle. Tek dedi, Ömer bir sene burada bekliyordu bu şekilde böyle işte. Dedi, dediler. Hazreti Ömer böyle artık sonu düşüneymeyen böyle. Öyle kişi mi böyle. Kimişten korksa olmayan, pervas kişiymiş kendisi. Bekleyelim dedi burada dedim. Ben işte gideyim. Muhammed baştan kesip, getirelim dedi böyle kılcını aldı, kuşandı. Bunları peygamberi öldürmek amacıyla, hem de gerçekten o anda Ebu Celi eşit bir peygamber düşmanı var kendisinde. O durumda elden çıktı. Tam yapmak üzere. Çıktı. Yola giderken eski bir arkadaşı Hasil Nuaym denen kişi o da Müslüman olmuştu İslam'ı gizli ama korkuyor Müslüman demeye. İskine bastan korkuyormuş. Gizem İslam'ını. Has Ömer'le karşılaştılar. Has Ömer e baktı. Has gidişi başka. Yere başlıyor basıyor böyle. Bir şey gözükmüyor. Hiddetti Has Ömer. Bili onun da peygam düşmanı olduğunu. Dedi ki ya Ömer. Nereye diyorsun? Baktı o zaman gördü. O Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum dedi. Eyvah! Muayyem bitti. Peygamber başına kesmeye gidiyor. Kardeşe. Eline gelse, elim bir şey gelmiyor ama. Yani Ömer deyince dağ gibi gördü karşı onu böyle. Yani el kaldıramayacak. O durumda işi gitti. Hemen o anda aklına şöyle bir şey getirildi Allah tarafından. Ben Ömer'i oyalayayım da, onu başka yöne yönlendireyim. Gideyim Peygamber haber vereyim durumu da önlemazsa peygamberimiz diye. İşten geçti. Dedi ki, ''Ya Ömer, madem sen bu kadar İslam'a düşmansın, Muhammed e düşmansın, ama senin enişten Said, kız kardeşin Fatıma, onlar Müslüman oldular.'' Diye. ''Haberin var mı?'' ''Yok, onlar Müslüman oldular.'' ''Olamaz.'' ''Oldular bak dedi, öyle sen de kendi kız kardeşine lafı anlat, enişten Said'i gör dedi, de, sonra Muhammed ikisi başını kesmeye gitti.'' ''Hasıl Ömer şimdi bir tela acaba olabilir mi?'' ''Nasıl olur benim kardeşim Müslüman olur?'' Olamaz, kabul edemiyor böylece. Ama işte onda geldi ki önce buna yoklayayım bakayım diye. Hasemir o trabalı dönünce Hasnunayın da çıktı, Pegam arama başladı ama Pegam yeri belli değil muhtemelen. Pegam hep yer zamanlar başka yer olurdu böylece. Pegamı bulamadı kendisi Hasnunay. Hasemir kız kardeş Fatmanın evine doğru gitti, tam böyle sokağa dönünce. Hemen köşe onda onlar O zamanlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Kur'an'dan gerek kısa sure gerek böyle ayetler geldiği zaman Peygamberi yanında bunlara bunlara okurmuş kimi ezbelliyor ezbelini ezbeliyorlar, kimi de bunları yazarmış yazı bilen de yazıyormuşlar bunları. Ne yazıyorlar? Ya bir tahta üzerine ya düz kemik kürek kemiği gibi kuru kemik üzerine genelde daha çok der üzerine kuru denir yazarlardı tabi o denirinde kağıt yok peki sonra bunu yazan kişilere peygamberimiz gönderirdi evlere gizlice yani kuru ile bu şekilde İslam tebliğ ediliyor Allah'ın yine ayeti gelmiştir Allah yine emri gelmiştir uygulansın ezberlesin diye tebliğ ediliyordu böylece az evvel peygamberimize de Taha suresinin baş tarafında ayetlerine Peygamber e gelmiş. Peygamber e bir şey yazdırmış deri üzerine. Orada bulunan Hazreti Habbab, kölelerden ateşli olan umurlarak zat. Böylece. Peygamber ona verdi bunu Habbab'a. Dedi ki al sen bunu Habbab. Gizledi. Seyyidine Fatma'ya git. Onlara bunu okut. Onlara bunu ezmelisin der. Ondan sonra başka yere git. yere gitti. Hashab'da oradaymış o anda. Onlar da o anda bunu okuyorlarmış. Güya yavaş okuyorlar. Yani gizli okuyorlar. Kimse duymasın diye. Ama o ayetin feyizinden kendini kaybetmişler. sesli okuyormuşlar o anda. Hassem'e bir köşeye dönünce bir kulak verdi, baktı. Gerçekten bir şey okunuyor. Böyle şiir mi değil ama böyle insan kelamı değil sanki böyle. Başka bir şey okunuyor. E, bunlar Müslüman mı acaba dedi böyle. Hemen kapıya geldi. Ama içten kapıyı kilitemişler. Kapıya yüklendi, kapı kilitli. Başta kapıyı tekmelemeyi yüklendirip kapı başladı. Hemen Hazreti ve yere satıldılar. O deriyi bir yere satıldılar. Hazreti Seyit enişte Peygamber Hazreti Hemenin kapıyı açtı. Böyle o da Hazreti Seyit mutlu kendi aşırı 15 yerden herkese bakınız. Ama... İsmail pek sili geçti. Herhalde. Hep diri planda kaldı kendisi. O kadar mütevazı, yumuşak kendisi. O kadar sakin tipi böylece Açtı. Gülüşecek. Ya Ömer, hayır olan, ne var bu kadar acele ediyorsun? Hazreti Mehmet cevap vermeden tuttu iki akşam bunu. kaldırı yere vurdu bunu. Bana. Yere vurdu yüzden abandı. Bunu parçalacak. Hazreti karşı Fatıma. Bu laf ona din gayreti geldi. Bir ABD'si, biri korası. Ama şimdi ona din gayreti geldi, Kore'sten oldu, Azime öptü, akıllı tut çekti böyle. Ömer dedim, abi dedim, Ömer dedim. Bırak kocamı dedi. Onu dokunma seni dedi. Şimdi Ömer bati ki kardeşi onu bela baka bar çekiyor. Azime doğru doğruldu şöyle kaba eliyle şöyle kardeşi Fatman yüzüne böyle bir dakika vurdu ki. Zavallı hanımcağın ağzına bundan kan boşandığı yere düştü. Yere düştü. Yere düştü ama iman din kaydı geldim. Yerden başlı bağırmaya Ömer, sen Allah'tan korkmuyor musun? Senin Allah yarattı. Sen Allah'a döneceksin. Allah hesap vereceksin. Başlığına bağırmaya o anda olan oldu mühteremler. Ömer de insan tabii ya şimdi. içinde kalbinde bir inkılabat deniyor bunlar. Ruhsal değişim kalbinde böyle. Hareketlilik İçine o koca onurlu ömer küçüldü böyle ee, gücü komide gitti hatta şeriye şey oturdu. Dedi ki Fatma kardeşim Fatıma o şeyi bana verir misin? Bir bakayım ona. Vermem dedi. Bilmiyorum hav durum ama. Vermem dedi. Fatıma söz veriyorum okuyacağım ya derim sana. Söz tutarmış. Peki abi yalnız dedi sen pissin şu anda. Önce bir abisi aldırayım, say veririm. Peki ne yapmam gerekiyor? Su döktü gibi, ha, yıkayalım bakalım. Yüzünü Ona abisi aldırdı, ona verdi. Hase oturmaya başladı okumaya. Şimdi tabi hep mana veremeyeceğim bu uzun olacağı için şu ayeti girmeye geldi az ömür şimdi. Böyle daha süresini baştan başlar böyle kelime kelime okuyor, anlamını düşünüyor. Ama o anda çok geçilen duygulandı kendisi. Onu adına bir fehim dini vera, ruhanî bir manevi anlayış anlam verdi evren kendisine. Ayetin böyle içine dalma sırına girmeye başladı. Öyle bir yakîn bir hastalık kendisinde manevi olarak şuraya geldi. Sebbihilla, lehû mu'affi's semâvâti ve mâfil'l erzi ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes serâ. Ayet kemi geldi. Burada bir durduğu bir gözünü kapadı. Lehu Allah'ındır. O yaratmıştır. Onun emrine mülkündedir. Ma'fis sema Bütün yedi kat gökler ve ma'filerdi yerde olanlar ve ma'beyni ma ağda ne var bakın. Yedi kat gökleri ne varsa. Yerde ne varsa ve Göktürün arasında, dünyanın gök arasında ne varsa, hepsi Allah yaratmıştır. Allah'ın mülküdür. Onun kesil hakimi altındadır. وَمَا تَحْتَذْ سَرَى Yer altında. Yer kabuğu altında da ta merkeze kadar da ne varsa hepsi Allah'ın emrinde, onun tasarrufunda, onun hakimi altındadır. Buraya gelince şöyle bir az bir gözünün kapağı düşmeye başladı. Kendi kendine evet doğru iki ile alamaz ki iki alamaz ki bence o yarattığı her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi tam kesin hakimliği gözetiminde her şey onundur. Sonra şuraya geldi Allahü La İlahe İllahu lehul esma husna. Ondan başka ilah yoktur. Esma-i ona aittir. Buraya gelince dedi ki kardeşim Fatıma ben de Müslüman hocam dedi. Bak, Peygamber etmeye kalk, kalksan kişi oturdu Fatıma ben de Müslüman olacağım. Çok doğru dedi. Ben bunlara bilmiyormuşum. Dedi. Ben bilmemişim bunları. Ben de taşla tapıyormuşum. ben. Rejime bağlanmışım ideolojiye bağlanmışım, alttan kafilmiştim, ben Müslüman olacağım dedi. Ama peygamber bilemiyor tabii şimdi. Hemen hazret bunu getiren o sahabe ortaya çıktı, tek sevinçten tekbirle başladı. Allah-u Ekber, allah Ekber, allah Ekber. hazret zaten tam değişimde. Gönül alem açılmış değilmiş, bir de o hazret tekbir alışına, Kardeşim Fatıma ise onlara katılınca başka bir hava oluştu işte odada böyle diyecek. Şey. tamamen değişti. Habbab'a baktı. Habbab, nerede Resulullah? Nerede? Daha Muhammed diyor. Muhammed nerede? Nerede Muhammed? Beni çabuk ulaştır. Artık şeyi ayrılık zamanı kalmadı beni. Bir an önce yanacak bu hale geldim Beni ona çabuk kavuştur. Peki dedi ki has ya Ömer, sana müjde, bu saat peygamber dua ediyordu peygamberimiz Ömer'eğinden biriyle bu dünya kuvvetlendirildiği iki Ömer'den biri yani bir Ebu Cehil anlamına geliyor bu tabi sağ nasip oldu bu neydi Hazreti sabah haber çıkıyorlar çıkıyorlar o anda peygamberimiz Aleyhisselam maddeleri yine Safa tepesinin yana başında Hazreti Erkan vardı sahabeden onun elindeydi peygamberimiz o anda onun evi daha sağlam bir de evin etrafı bahçesi taşı olarak çeviriliymiş. Sanım olduğu için. Peygamberler oradaymış bazı sahabelerle birlikte. Şimdi Hazreti Habab Ömer'le beraber geliyorlar. Kapıya gelince kapıcı kapıda bir gözcü varmış. Gözcü varmış. Ömer'i görünce içeri koştu. Peygamberimize Ya Resulallah Ömer geliyor buraya. Heyecanlanmış korkmuş da. Ömer geliyor buraya, yes Yani Pasra geliyor buraya. Ama az önce Allah Cebrail beden gidip peygamberimize Cebrail selam. Cebrail selam geldi gülümseyerek. Peygamberi bakardı, Cebrail geldi bakardı, peygamber Cebrail bakardı. Eğer hadi Cebrail gülümseyerek geliyorsa gülümsevinir gülümseyinirler. İyi haber var dedem böylece. Baktı peygamberimiz Cebrail selam gülümseyerek geldi. Kardeşim Cebla'yı herhalde ne haber var? Ya Muhammed sana müjde. Ömer'in gönlüne imanları düştü. İçi Allah diye yandı. Yandı inşallah de yandı böyle şey. Yani imana gelmezse önleyemezsin artık. O hale geldi. İnşallah diye yandı işi Hasta buraya gelecek haber verdi. Derken kapıcı şimdi geldi. Hemen kapıcı geldi. Gözcü geldi. Yarısı Ömer geliyor. Peygamber de gülümsedi. Olsun gelsin, gelsin. O anda kim var? Peygamber yanında varmış o anda. Hazreti Yenisun'un Hazreti Hamza. O da savaştı ama. O da oradaymış. Hazreti Hamza ben daralık kılıcına ömürse ben de Hamzayım. Hazreti Bekir orada. Hazreti Bekir savaştı tabiyle. Hastaydı orada. Böylece. Daha vardı da bir sahabeler. Fada bir tabi şimdi sahabeler durum bilmediği için ona da bir tedirginliği telaş bele. böyle. Resulullah'a bir gelmesin. Yani Ömer'e göremiyorlar böylece. Her ne kadar hepsi ölse bile peygamber keşke kalsa onu korkuyorlar korkuyorlar. E yetmez gibi geliyor kendilerine. Derken Hazret-i iç kapıdan göründü böyle. Kapıya geldi. hazret iç kapıdan tam peygamber'e karşılayan bir baktı. Demler. Hakikat-i Muhammed'in hakikat-i Muhammedi'dir efendim. Peygamberimizin bir deri bedeni görünüyor böyle. Bir de peygamberimizin hakikati peygamberimizin böyle. Şey. İç alemi, nur alemi peygamberimizin böyle. Şey. Ki nasıl diyeyim muhtemelenler? Peygamberimizin kalbinde bütün kanatının özü var böyle. Şey. Yani hangi büyük bir evliullah, hangi büyük evliullah rüyasında bile peygamberimizi böyle gerçek hakikati Muhammed'i görebilse, o kişi peygamberimizin kalbinden nurunda bütün kağıtı verebilir. Onun için Hazreti Vesekar'ın evini görülmedi. Onu görme muhtemelen. Dayanmazı görülmedi. O Hazreti Ömer iç kapıda belirdi. Karşıda Resulullah gördüğü anda o hakikati Muhammed'i gördü. Hatta ki bütün alem onun içinde. Her şey ona fışkırmış. Be, Her şey onda Her Dur ondan fışkırıyor. Has femerin dizlerinin bağı çözüldü böylece. Bitti azam böylece. Ağaçta, cezbede, Allah yanıyor. O peygamberin gerçeğini gördü. Dizim bağ kesildi. Artık yürüyemeyecek hale geldi böylece. İki kişi iki koluna girdiler. Allah'ın Allah peygamberin yanına getirirler. Diş çıktı. Sesi kısıldı. Şöyle de. ''Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım. Sesi kısmına amel edeceğim. Ben Müslüman olacağım.'' Peygamber dedi ki, ''Peki ya amel.'' Peygamber'in sonunduğunu biliyorum manedir ben. Peygamber'in hemen yaklaş bana, yaklaştı, ver elini, tut elini. Peygamber'in e oturenler, imana gelen erkeğin elini tutar Peygamber Peygamber'in avucu, o kişinin böyle avucuna isap ettiği anda hem bir cezbe girdik karşıya böylece. Cezbe girdik karşıya ne? bir çırpını karşıya böylece. Peygamber verileni yağmur elini verdi. Peygamber avucu bunun avı ben yapışınca hazmetta tahta cezbeyi gör artı yapar. Girdim. ki kul ama şöyle bakam dedi. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulü. Hazmetme bunu öyle bir söyledi ki muhterem karışınız. O kadar öyle bir söyledi ki tabi böylece anlatamayız, anlayamayız. Onu aciz yani anlamak. Öyle bir hava var böylece. O ana kadar kim Müslüman olsa Peygamber'in huzurunda gizlendirilmiş, açığa çıkarmak böylece sessizce imana gelirmiş has sömenin o <gülüyor> anda imana gelişine orada bulunan sahabeler o kadar sevindiler ki kendilerini geçtiler tabi mali havanın etkisiyle o fizin duygusu etkisiyle bunlar hep birden tekbire başladılar Allahu Ekber Allahu Ekber, allahu ekber. diye böyle tekbire başladılar Etram bu duyuldu bu şekilde duyuldu. Hals Ömer'de cezbede yani böyle cezbe çekilmiş çekilmiş böyle şey. Yani hasemen ruhu Allah'a çekilmiş beleyici. Huzuru ilahide beleyici, o anlama gelebilir. Ceziye budur beleyici. Hasemen Ömer'in cezbede yanıyor, yanıyor, yanıyor Hazreti aşka, ağlaman başladığını böyle. Ağlaman başladı, başladı, seçti böyle. Ağladı, ağladı, ağladı. ağladı. Peygamber tabi kalbini sıbadadır. Yağmur, üzgünün sakin ol dertten. sonra Ömer kendine biraz geldi beleyici. Durdu. Yarısı yüzlü Allah, kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? 40 kişiyiz. Sen 40. Müslümanısın. Erandı ne? 40'lar. Bak, ilk 40 da İslamda buradan. bahsedeceğim. de dedi, 40 kişiyiz. Sen 40. Müslümansın. Hemen hambera yine Ömer'lik damarı, Şecaat damarı tuttu. Ama şimdi bunu İslamcı konuşacak tabii İslamcısı. Yarısı Allah. Niye burada gizli oturuyoruz? Çıkalım açışla yaraşıyor Allah. Hakikati bu anlatam bu gerçeği. Hakikati biliyorsun yaraşıyor Allah. Giderim böyle anlatamazsın Bütün dünyanın duydun mu gerçeği? Allah bir ceza alıyor. evet Ömer. Tamam. Şimati geldi. Çıkalım bakalım. Şimdi bunlar burada olurken bir de karşı taraf var, eşinin karşı taraf. O konmuştur. konulmuştur. Kaselerde Peygamber başı bekleyenler var senin karşı tarafın hiçbir kuşkusu yok ama yani Ömer bu işi yapar Ömer bu işi yapar mutlaka Muhammed'in başına öldürür keser diye karşıya hiçbir kuşkusu yok kesin buna inanıyorlar bekliyorlar nerede bekliyorlar evden çıkmışlar Kabe yanına gel oturmuşlar orada orada böyle konuşuyorlar gülüşüyorlar artık bu iş bitecek diye yani Ömer bu işi yapar dedim yaparmış Öyle tipte tabii ki bekliyorlar. Şimdi beri tarafta Hazre deyince yarışlara çıkalım. Evet ya Ömer. Şimdi vakti geldi işte. Kırktan tamamlıyor elhamdülillah. Vakti geldi. Çıktılar. Hazre e geçti O En önde geçti. Yani peygamber saldırı olursa onu gösterecek Arkada Hazreti Ali. Peygamberimiz Hazreti Hamza Hazreti Peygamberimizin sağında Hazreti solunda diğer sahabe arkada İslam'da ilk yürüyüş yani bir artık manevi gövde gösterse diyebiliriz buna böylece küfre karşı şirke karşı, zulme karşı İslam'ın ilk yürüyüşe geçişi bu böyle Beytullah Kabe doğru Ebu Cehil bir adamını yüksek bir yere koymuş müjde bekliyor, müjde Ömer peygamber başına kesip getiriyor diye müjde bekliyorlar o adamı zavallı o müşrik ahmak biriymiş Batı karşıdan bunları görünce hemen indi aşağıya geldi Ebu Cehil müjde müjde oldu Ömer hep almış getiriyor teslim, hepsi getiriyor bunları buraya <Gülüyor> Ebu'lileri biraz sevindiler amalımla Ebu Cehil durdu kimler var Hamza Ebu Bekir var, Ali var şu şu şu var Erkan var Sahabi Ebu Vakat var bir sayıma başlayınca Dedi Ebu Cih, onlar Muhammed etmezlerdi kendi kendine böylece. Buna bir iş bakalım bakalım dedi. Şimdi ayak hafıya bunlar, Bekliyorlar derken göründüler böylece. Geliyorlar has Ömer tekbir getiriyor. Değil tekbir getiriyorlar böyle. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Artık en büyük Allah'tır. Yani geliyorlar. İki zıt kafile, biri küfürü bir İslam temsilcileri karşılaşınca has Ömer Hemen gene Ömerli tuttu İslam işim benice. çıktı. Şimdi onlar kaç kaç bakar acaba diyorlar rüyamı görüyoruz kendi kenarına. Tamam bir iş işte başka değişti. Bakarlayken hasmet dedi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi böylece. O zaman ne böyle. Anılar. Ebu Cihye yavaşça Ömer senin de mi kandırdılar? Çekti kılıcını, ben Ömer'im, Beni bilen bilir, bilmeyi bilirsin beni. Ben Bundan sonra kim şey yaparsa, karşı ben varım böyle. Artık eti damı Müslüman. Elhamdülillah ilk olarak orada namazda açık namaz kılıyor muhtemelen. O namazda kılıyor elhamdülillah orada. Sonra peki ne oldu muhteremler? Bir konuda inşallah o durum ilgili inşallah bir konuda inşallah Şimdi baktı ki... bu müşrikler... Hazreti Hamza Müslüman oldu. Hele... Hasta Ömer'in... Müslüman olması... karşı tarafa safa geçmesi... bir de o safın da en önde olması... şimdi de küfe karşı... öyle pasif Müslüman diye olması... Işte artık müşrikleri... tamamen şıkkıdan döndürdü. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım şimdi? Ne yapalım buna karşı? <gülüyor> Açık savaş ya şimdi? Bunu artık göz alamıyorlar. Karar verdiler muhteremler. Müslümanlara karşı ekonomik ambargo uykulama. Bak, Oradan kaldı yani. Bu Ebücennin planı bu müttərəmlər. Gününü uykulamış Müslümanlara gününü belirce. bu, bu Ebücennin kafasını çitı bu, İlk bu ekonomik ambargo. Hatta şöyle karar verdiler, henüz Müslüman olmayan Haşim oğulları da. Yani Peygamber amca amca oğulları da, İslam'a gelmeyenler de, onlar uygulanacak bu, uygulanacak onlar da. Nasıl olacak? Müslümanlardan biri, Haşim birisi, kesinlikle parasıyla alamayacak. Ona kimse mal satmayacak. Onların malını kimse almayacak. Onlara kız verilemeyecek, kız alınmayacak. Onlara kimse selamla konuşmayacak böyle. Karar verdiler, toplandılar ve bunu bir deriye yazdılar gene böylece. Yazdılar. Bir ahitname namede yani sözleşme diye bunu yazdılar ve Mekke'ye ne kadar azgın İslam düşmanı müşriklerin başları varsa hep yaraya geldiler. Akıllarınca uzdaya, lata, menata yemin ettiler. Buna bağlı kalacaklarını dair. Bunu götürüp Kabe'nin işte aslıları bunu. O ne evet. O zaman tabi Kabe'nin anahtarı da onların elinde. Yani kimse Kabe'ye giremiyor. Şimdi iş biraz zorlaştı Müslümanlar için muhteremler. Bir Müslüman elinde parasıyla gidiyor. Çoğu çöldeyde aç un alamıyor. Nasıl Irak'ta çocuklar hasta ölmüş çocuklar zavallı mama bulanmışları muhteremler Aynı şey gene yapıyorum. O zaman bir şey yaptılar böylece. Müslüman çarşıda çıkamıyor Müslümanlar. Akar, bağırma çağırma bir Hazreti Ömer'e sözü çekiniyorlar. Bir daha Hamza. O da kılıcı elinde, kabzada. Ona pek şey diyemiyorlar. Ama diğer Müslümanlar zaten sokağa, çarşıya çıkamıyorlar böyle. İslam tebliği artık edilemiyor böyle. Böyle muazzam bir baskı yapamıyorlar. Aşağı yukarı Üç sene yakın sürdü bu durum böylece. O hale geldi ki Müslümanlar, Müslüman o, o mübarek din kardeşlerimiz, bazı artık ağaç kabuğu kemirler, ağaç kabuğunun kemirdi de bu türler. Çöle gittiler, çöplerini toparlayıp onu ateşte suyu ısıtıp onları yemek çalışırlar böylece. Yani ölmemek için böyle artık o kadar çok şey çektiler, o kadar baskı yapıldı ama Allah'ın hikmeti Müslüman sayısı çoğalıyor. Çoğalıyor böylece. Dıştan gelenlere, başka kafetlerine gelenler, insanı çoğalıyor. Üç seyir yaklaşınca, bir gün Hadis Cebrail aleyhisselam, teygamberde geldi. Aleyhisselam adı derine. Yavrası'nın gene gülümsüyor. Teygamberde, ya kar Cebrail, gene hayrola ne var? Ya Allah. <gülüyor> onun yazı ait var, yazı var isteseceksin evet. Allah Teala bir güve küçük bir kurt Allah'ın yarattı. O kağıdın deren tamamını yedi. Yalnız orada bir Allah'ın ismi vardı. Bismi ki Allah diye, Allah'ıma bir de o yazı kaldı. Hepsini yedi. Ne varsa ondan sonra haber bunu bu şekilde. Peygamber Efendimiz amca dire bu talebe geldi. O anda hayatta daha dedi ki amca bana Cebra geldi böyle böyle buyurdu onların yazdığı o ahitnameye sözleşmeyi Allah'ın bir güve kurt hepsini yemiş yalnız Allah'ın ismi kalmış onlara bunu haber ver Peygamber çağırdı Ebu Talib onları çağırdı ilk onlara şimdi Ebu Talep amcası am peygamımızı seviyor koruyor İslam'a gelmemiş daha mı onur sahibi yani de Mekke'nin diye, onlara çağırdı. Dedi ki onlara Ebu Ali, bakın dedi yeri bana böyle böyle geldi onu Allah Rabbe öyle bildirmiş dedi. Gidin dedi açın Kabe'nin kapı açın. Kabe'ye girin. O deri bir şey sarılıymış böyle. Onu buraya getirin dedi. Buraya bakalım dedi. Eğer Muhammed'in söylediği doğru ise onun bütün yazları yenmişse o biz insaf et Bu ablukiye kaldırın dedi bana. Yok. Efendim işte Muhammed'in sözü yanlış yıkardı. Doğru çıkmazsa dedim. Ben onu artık korumayacağım. Ben size beraberim dedi. Ya bu Yapın size bu şekilde. Dedi. Tam sevindim bunlar. Bir şey olmamıştı diye. Açlar kâhın kapatıp baktılar. Tabi onu sarılı içerisinde. Getirip açıp baktılar. Aynı o şekilde. İki kelime. Bismiki Allahümme kalmış uzun bir yazı hepsi yermiş böylece. Bunun üzerine Ebu Cirit biraz daha direndi ama A, diğer bir şeyler bu dediler. Ondan da bu bir aleyhine olmuştu biraz abluka. Bu defa abluka kaldırıldığı muhteremler. Hatta şöyle olmuştu bakın Allah hikmetine bu ayetnameyi yazan kişinin eli hemen orada çoluk olmuştu onunda. Hemen çoluk olmuştu elberi kurumuş dedi böylece o bunlar onlara bundan sonra biraz Mekke mükerremede bir rahatlama oldu baskı işkence biraz yavaşladı biraz yavaşladı ama aradan çok geçme aradan birkaç ay sonra Ebu Talip öldü Peygamberimizin tabi amcası onu koruyordu böylece Ebu Talip öldü Peygamberimizi tabağıyla bu sarsı. Ne oldu diye talip ölünce yerine Ebu Leheb Mekke'nin kureşinin başına geçti muhtemelen. Geçti. İş kötüye sardı şimdi. Aradan üç gün geçti. Henüz Peygamberimizin acısı geçmeden üç gün aradan geçti. Hazreti Hatice annemiz o da vefat etti muhtemelidir. Vefat etti. Bir de inşallah kısacamız yoruldum. Gerçeğimiz kısır inşallah. Hatice valemizin vefatından. Çok kısa anıtayım inşallah. Kısır keseyim inşallah. Hazreti Hatice Validemiz Allah'ına razı olsun muhteremler. Malıyla, aklıyla, gücü kuvvetiyle ve ağırlığıyla Peygamberimizin devamlı imaj kuruması dedi ben. Peygamberimiz peygamberimize her an sahip çıkan, peygamberimizin bir an kalbini kırmayan, hep ona gülümseyen öyle bir hatun idi. <gülüyor> hastalandı, ağır hastalandı. Böyle anladı. Rami bildirdi ona böylece. Bildirdi. Ama peygamberimizin tabii kucağında mıydı? en başın böyle. Tabii ne mutlu ona muhtememden. Şimdi i̇şte aklıma burada bir olay geldi. TGM kuca deyince şu aklıma bir olay geldi muhtememden. Medine-i Münevvere'de bir hocam vardı. Abduş Şekil Hazretleri diye. Ondan hadisi Müslüm okuyorduk ona kendisinde. Okuyorduk. Çok yaşlıydı, Çok mübarek böyle. Tekva. Öyle yani bir sattı. Ondan hadis okurduk ondan. Bir gün peygamberimize bir konudan bize anlatırken bu ders arasında peygamber anınca da çok duygulamış peygamberimize çok peygamberimize sevgisi peygamberimize. ya sanki hiç peygamberimize doyamamış tabii ki doyamıyor gerçi öyle bir tatlı hali vardı ki bir gün şöyle dedi hem gözden böyle yaş geldi önüne baktı da şöyle de Allah'tan bir isteğim var dedim Medine'de öleyim dedi Medine'de duruyor korkuyor, başka ölecek diye. Allah'tan bir isteyen var dedi, Medine'de ölmek istiyor. İçimizden bir Sudanlı biri vardı, Sudanlı, Adem isminde. Ya Üstad, yani hocam dedi, neden dedi, Medine'de ölmek istiyorsun eşinde o? O böyle çok karıştı, şey bir karıştı. Hocam neydi, Medine'de ölmek tercih istiyorsun? Şu an bir baktı da, ya Adem dedi, ya Adem dedi. Cenaze edir, Medine'de harici getiriliyor, meşte getiriliyor. Gidene bir bu var. Getiriliyor böylece. Cenaze namazı kılındıktan sonra edir, cenaze alınıyor. Peygamberimizin tam kabrinden geçiriliyor böylece. Yani babacık bir var. Kıble bu şekilde böylece buraya kılınıyor. Bu tarafa getiriliyor. Hem mezarı bu tarafta. Tam Peygamber Ali şer madde kabrinden geçiriliyor. Canlıca. İşte de son dedi dünyadan giderken kendimeza giderken dedim peygambımıza bakayım, peygambımıza göreyim, son defa göreyim orada. Yarosü Allah. İşte artık size geliyorum. De on işte burada görmek istiyorum ben birini dedim. Dedi. Şimdi bakın muhteremler, yani ölütan sonra bile bir kere son peygambımı görmek için. Bedir ölürsem diye hep dua ağlar Ağlardı böylece. Allah'a rahmet eylesin. Hatice annemiz peygamberimizin kucağında böyle muhtemelenler. Peygamberimiz kendisine müjde vere vere. Ya Hatice bak Hazreti Meryem gelirse ziyaretine. Ondan Hazreti Meryem geldi. Ya Hatice bak Hazreti Havvannemiz geldi senin ziyaretine. Hazreti Asiye bak geldi ziyaretine. Bak kurlar senin zaten geldiler. Hanım o da görüyor anda. dediğimekinize görüyor, dediğim Hatice bak bak cennet kapı açıldı, bak sen köşkin hazır bak orada, o tabi görüyor görüyor böylece. derken tabi Azrail geldi geldi ama kimin ruhunu alacak? Resulullah Hanımının ruhunu alacak böyle, hem de gerçekten Resulullah Hanıma layık böylece. öyle kişi Azrail geldi boynu bükük, bükük böylece yani mecbur görev tabi peygamberimiz ya Hatice bak Aziz geldi artık bu şekilde yarısı yolla yapsın vazifesini böylece peygamberimizin böyle kucağında elhamdülillah peygamberimizle beraber kelime şadet söyleyerek Mevla'ya kavuştum nasıl oldu sonra tabi yıkandı Efendim mezara yine onu peygam indirdi. İndi. Allah'ın razı olsun inşallah İnşallah alacağım hafta en azından inşallah hafta inşallah, inşallah biraz yaşardık Medine dönemi inşallah azıcık vereceğim. Diller Fatiha.